1363, numaralı konu, İbni Mesud, Huzeyfe ve Ömer'in, fetvadaki ihtiyatta ilgili sözleri, evet, İbni Mesud şöyle dedi, her sorulana fetva veren kimse delidir.